Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah adına. İşte biz o rasullerden bazısını bazısına üstün kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle üstün kıldı. Biz Meryem oğlu İsa'ya da apaçık deliller, mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Eğer Allah dileseydi bunların arkasından gelen milletler, Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah onlara cüz'i irade bahşetti, onlarsa ihtilafa düştüler. İçlerinden kimi iman etti, kimi de kafir oldu. Yine Allah dileseydi, onlar birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman ettiğini iddia edenler! Kendisinde ne alışveriş, ne dostluk, ne de Allah'ın izni olmadıkça bir şefaat bulunan bir gün olan kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda infak edin. Kafirlere gelince onlar kendi nefislerine zulmedenlerdir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Mabud, sevilen ve abd layık tek zattır. O haydır, kayyumdur. Diri, her şeyin kendisiyle diri olduğu ve varlığı varlıkta tutandır. Onu ne bir uyuklama hali ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O kullarının önlerindekini ve arkalarındakini, geçmişlerini ve geleceklerini bilir. İnsanlarsa onun ilminden, kendisinin dilediğinden başka hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri içine alıp kaplamıştır ve onları koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O alidir, azimdir. Anlaşılamayacak kadar yüceliğe, azamete ve büyüklüğe sahip olandır. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Çünkü... Bu kitapta rüşt ile azgınlık, imanla küfür, hak ile batıl birbirinden tamamen ayrılıp açıklanmıştır. O halde kim tağutu, azgınlığı, azgınlığın kaynağı olan şeytanı ve sahte ilahları inkar edip, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a iman ederse, kopmayan sağlam bir kulba tutunmuştur. Allah semirdir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Allah, iman edenlerin velisi, dostu ve destekçisidir. Onları cehalet ve nefsani karanlıklardan nura çıkarır. İnkar edenlere gelince, onların velisi, dostu ve destekçileri ise tağuttur. Azgınlığın kaynağı olan şeytan ve şeytanlaştırılmış insanlardır. Onları nurdan karanlıklara çıkarır. İşte bunlar ateş ehlidirler ve onlar orada ebedi olarak kalırlar. Resulüm, Allah kendisine hükümranlık ve zenginlik verdi diye kibirlenerek, Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan Nemrud'u görmedin mi? Hani İbrahim ona, Benim Rabbim hayat veren ve öldürendir demişti. O ise, Ben de hayat verir ve öldürürüm demişti. İbrahim, Şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getirir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine kafir apışıp kaldı. Söyleyecek söz bulamadı. Allah hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Yahut çatıları üstüne çökerek üst olmuş bir kasabaya uğrayan şu kimse gibisini görmedin mi? Hani o demişti, acaba Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek? Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene o halde bıraktı. Sonra onu tekrar diriltti. Allah ona, ne kadar kaldın buyurdu. O, bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım dedi. Allah, hayır yüz sene kaldın. Hal böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Kemikleri dahi çürümüş. İşte biz seni insanlar için öldükten sonra dirilmeye bir ayet, ibret ve delil kılalım diye yüz sene ölü bıraktıktan sonra tekrar dirilttik. Şimdi sen eşeğinin kemiklerine bak. Onları nasıl bir araya getiriyor, sonra da ona nasıl et giydiriyoruz buyurdu. Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca şöyle dedi. Artık iyice biliyorum ki Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Hani İbrahim de Rabbine, Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Rabbi ona, yoksa iman etmedin mi buyurdu. İbrahim, hayır iman ettim fakat, hem kalbimin mutmain olması, hem de kalbimin buna şahit olması için bunu istedim, dedi. Bunun üzerine Allah, öyleyse dört tane kuş yakala ve onları eğitip kendine alıştır. Daha sonra onları kesip parçala ve her dağın üzerine onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır. Koşup uçarak sana gelirler. Şunu iyi bil ki, ''Şüphesiz Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır.'' buyurdu. Allah yolunda mallarını infak edenlerin misali, ''Yedi başak bitiren bir tane gibidir ki, her başakta yüz tane vardır. Allah dilediği kimseye ise bunun kat kat fazlasını verir. Allah vasidir, alimdir.'' İlmi ve rahmetiyle her şeyi ve herkesi kuşatan ve bilendir. Allah yolunda mallarını infak eden, sonra da infak ettikleri şeylerin ardından bunları başa kakmayan ve gönül kırarak insanlara eziyet etmeyen kimseler var ya, işte onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara dünyada da ahirette de hiçbir korku yoktur ve onlar, Mahzun da olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, insanların gönlünü kırarak ardından eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganiydir, halimdir. Zengin, kerim ve her şey kendisine muhtaç olan ve hilm sahibi olarak kullarına yumuşak muamele edendir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a ve ahiret gününe iman etmediği halde, insanlara malını gösteriş için infak eden kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırarak eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan bir kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur ona isabet eder de onu dümdüz ve sert bir kaya haline getiriverir böyleleri dünyada kazandıkları hiçbir şeyi ahirette elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını istemek ve kendilerinde olan imanı sağlamlaştırmak için mallarını infak edenlerin durumuysa, bir tepede bulunan, üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiş güzel bir bahçeye benzer ki, ona bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer de yine ürün verir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Sizden biriniz ister mi ki kendisinin altlarından ırmaklar akan, hurmalıklardan ve üzüm bağlarından ve her çeşit meyveden bulunan bir bahçesi olsun da zayıf ve bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendisine ihtiyarlık gelip çatsın derken bahçeye de İçinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek onu yakıp kül etsin. Elbette bunu kimse istemez. İşte Allah size ayetleri umulur ki tefekkür edip enine boyuna düşünürsünüz diye böyle açıklar. Ey iman ettiğini iddia edenler! Kazandıklarınızın temiz olanından ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan Allah yolunda infak edin. Size verilse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 Allah yolunda mallarınızı infak etmekle fakirleşicinizi telkin eder ve fuhşiyatı, mal toplamada aşırılığı ve cimriliği size emreder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir fazilet, lütuf ve ikram vaat eder. Allah vasidir, alimdir. İlmi ve rahmetiyle her şeyi ve herkesi kuşatan ve bilendir. Allah hikmeti dilediğine, ve bu uğurda çalışıp gereğini yapana verir. Kime de hikmet verilirse, elbette ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak gönül ve akıl sahiplerinden başkası bunu düşünüp öğüt almaz. Allah yolunda her ne infak edip harcarsanız veya bu niyetle yapacağınıza dair her ne adak adarsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Unutmayın, hem kendi nefsine hem de başkalarına zulmeden zalimlerin kıyamet günü hiçbir yardımcısı yoktur. Eğer sadakaları açıktan verirseniz bu güzeldir. Eğer onları gizleyerek fakirlere verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah sizin kötülüklerinizden bir kısmını örter de kıyamet günü onlardan sorguya çekilmezsiniz. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Resulüm, onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Senin vazifen ancak apaçık bir tebliğdir. Fakat Allah dilediğini, hidayeti isteyeni hidayete erdirir. Hayır olarak her ne infak ederseniz bu kendiniz içindir. Zaten siz ey müminler! Ancak Allah'ın vechini cemalini ve rızasını istemekten başka bir amaçla infak etmezsiniz. Siz, hayır olarak her ne infak ederseniz de, karşılığı size tas tamam verilir ve siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Ey müminler! Sizin yapacağınız hayırlar, kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için cahiller onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Onlar ısrarla insanlardan bir şey istemezler. Unutmayın, hayır olarak her ne infak ederseniz muhakkak ki Allah onu bilir. Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık Allah yolunda infak edenler var ya, işte onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara dünyada da ahirette de hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Faiz yiyenler hesap günü kabirlerinden ancak kendisini şeytan çarpmış kimsenin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Şüphesiz bu hal onların alışverişte tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. O halde kime Rabbinden bir nasihat gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir. Onun hakkındaki hüküm de Allah'a aittir. Kim de tekrar faize dönerse, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada ebedi olarak kalırlar. Allah faizi bereketsiz kılıp onun karıştığı malı mahveder. Sadakalarıysa bereketlendirip arttırır. Allah günahında ısrar eden hiçbir günahkar kafiri sevmez. Muhakkak ki iman edip salih ameller işleyenler, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışanlar ve zekatı verip nefsinin cimriliğini temizleyenler var ya işte onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara dünyada da ahirette de hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden kaynaklanan alacaklarınızın kalan kısmını bırakın, onları almaktan vazgeçin. Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resulü tarafından açılmış bir savaşla karşı karşıya olduğunuzu bilin. Eğer tövbe edip faiz alacaklarınızdan vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir. Böylece siz ne başkalarına zulmetmiş, ne de zulme uğramış olursunuz. Eğer borçlu zor durumdaysa, borcunu kolaylıkla ödeyebileceği bir süreye kadar ona mühlet verin. Eğer idrak edebilirseniz o alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz, sonra da herkese kazandığı amellerin karşılığı tas tamam verilecek ve onlara asla zulmedilmeyecektir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Bir katip onu aranızda adaletle yazsın. Hiçbir katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu kimse de borcunu yazdırsın. Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun da Ondan bir şey eksiltmeden borcunu tam yazdırsın. Şayet üzerinde hak bulunan borçlu kimse, akıl noksanlığı olan veya aklı zayıf çocuk yaşta yahut kendisi yazdıramayacak durumdaysa, o takdirde velisi bu borcu adaletle yazdırsın. Bu olaya erkeklerinizden iki kişiyi de şahit tutun. Eğer iki erkek bulamazsanız, rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle biri şaşırırsa diğerinin ona hatırlatması için iki kadını bu olaya şahit tutun. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlik etmekten kaçınmasınlar. Borç küçük olsun veya büyük olsun onu vadesine kadar yazmaktan sakın üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda hemen alıp vereceğiniz peşin bir ticaret olursa, onu yazmamanızda sizin için bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınızda da şahit tutun. Katibe de, şahide de asla zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, onlara bir zarar verirseniz, şüphe yok ki bu sizin için, fasık olup yoldan çıkmanız demektir. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Bakın, Allah size neyi nasıl yapmanız gerektiğini en ince ayrıntısına kadar öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yolculukta olur da bir katip bulamazsanız, borca karşılık alınmış bir rehin de yeterlidir. Şayet birbirinize güvenir de borca karşılık bir rehin tayin etmezseniz kendisine güvenilen kimse emaneten ona verilen borcunu ödesin ve bu hususta Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da, gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. O, dilediği kimseyi imanından dolayı mağfiret eder, dilediği kimseye de hak ettiği için azap eder. Allah her şeye kadirdir. Kuvvetiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de O'nun iman ettiği gibi iman ettiler. Hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve rasullerine iman ettiler ve şöyle dediler, Allah'ın rasullerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Allah'ın Resulünü işittik ve O'na itaat ettik. Rabbimiz mağfiretine sığındık. Dönüşümüz ancak sanadır. Allah kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir. Ey müminler! Şöyle dua ediniz. Rabbimiz! Eğer unutursak veya yanılırsak, bizi yaptıklarımızdan sorumlu tutma. Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin, Zorlu imtihanlar gibi bize de ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri de yükleme. Bizi affet, bizi mağfiret et, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, sahibimiz ve tek dostumuzsun. Artık nefsimize ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Âl-i İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah adına. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. Mabud, sevilen ve abd olunmaya layık tek zaattır. O, haydır, kayyumdur. Diri, her şeyin kendisiyle diri olduğu ve varlığı varlıkta tutandır. Resulüm, O sana bu kitabı, hak ve kendisinden önceki kitapları tasdik edici olarak indirdi. Tevratı ve İncil'i de O indirmişti. Ki bu kitaplar, bundan önce insanlar için bir hidayetti. Allah, indirdiği bütün kitaplarla, aslında hakla batılı birbirinden ayıran furkanı indirdi. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için kıyamet günü şiddetli bir azap vardır. Allah azizdir, muntakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve kimsenin yaptığını yanına kar bırakmayan intikam sahibidir. Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi, Analarınızın rahimlerinde dilediği gibi suret verip şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. Sana bu kitabı indiren O'dur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın ana esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve ona işlerine gelen manayı yükleyerek onu tevil etmek için onun müteşabih olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun tevilini Allah'tan ve biz ona iman ettik. Bu ayetlerin hepsi Rabbimizin katındandır deyip ilimde derinleşenlerden başka kimse bilmez. Bu ayetleri Rabbine yönelen gönül ve akıl sahiplerinden başkası düşünüp öğüt almaz. Onlar ki, Rablerine şöyle dua edip yalvarırlar. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bağışlayıp hibe et. Çünkü sen vehapsın, Karşılıksız veren, hibe edensin. Rabbimiz, gelmesi konusunda şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka, cami, isminle huzurunda toplayacak olan, yine sensin. Muhakkak ki Allah, vaadinden asla dönmez. İnkar edenlere gelince, o gün, onların ne malları, ne de evlatları, Allah'a karşı, kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennem ateşinin yakıtıdır. Onların durumu Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumuna benzer. Onlar da ayetlerimizi yalanlamışlardı. Allah da onları günahları sebebiyle yakalayıvermişti. Allah cezası pek şiddetli olandır. Resulüm, kafirlere de ki, yakında mağlup olacaksınız, ve cehenneme sevk edilerek orada toplanacaksınız. Orası ne kötü ateşten bir döşektir. Andolsun ki Bedir'de karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ayet, ibret ve delil vardır. Biri Allah yolunda savaşan bir topluluk, diğeri ise onları gözleriyle kendilerinin iki misli gören kafir bir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekleyip kuvvetlendirir. Muhakkak ki bunda hakkı görmek isteyen basiret sahipleri için elbette bir ibret vardır. Kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma ve güzel atlara, hayvanlara ve ekimlere karşı duyulan tutkulu sevgi, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar, Dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak asıl ve tek güzel yer ancak Allah'ın katındadır. Resulüm, de ki, size bunlardan daha da hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı takva sahibi olanlar, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için Rableri katında içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin üstünde de Allah'ın rızası vardır. Allah, kullarını hakkıyla görendir. Bu nimetler, Rabbimiz, muhakkak ki biz sana ve Resulüne iman ettik, bizim günahlarımızı mağfiret et ve bizi cehennemdeki ateş azabından koru diyenler, imtihanlara sabredenler, dünyaya gelmeden önce Rablerine abd olacaklarına dair verdikleri sözde sadakat gösterenler, Allah'ın Resulüne gönülden itaat edenler, Allah'ın kendilerine bahşettiği maddi manevi her türlü nimeti Allah yolunda infak edenler ve seher vaktinde günahlarından ve yanlışlarından dolayı Rablerinden mağfiret dileyip ona yalvaranlar içindir. Allah şahittir ki, kesinlikle ondan başka ilah yoktur. Melekler ve adaletle hüküm veren ilim sahipleri de şahittir ki, ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. Muhakkak ki Allah katında yegane din İslam'dır. Ancak, kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden yine ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah, hesabı süratlice görendir. Resulüm, buna rağmen onlar, seninle tartışmaya girişirlerse, onlara de ki, ben yüzümü ve tüm varlığımı, Allah'a teslim ettim ve bana tabi olanlar da böyle yaptılar. Kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlara ve Ümmilere, ayetlerimizden habersiz olanlara da, siz de Allah'a teslim oldunuz mu? De. Eğer onlar Allah'a teslim olurlarsa, elbette hidayeti bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen yalnızca hakkı tebliğidir. Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, nebileri haksız yere öldürenler ve insanlardan Allah'ın hükmüyle adaleti emredenlerin canlarına kıyanlar yok mu? Resulüm, sen onlara elem verici iç yakan bir azabı müjdele. İşte bunlar dünyada da, ahirette de amelleri boşa giden kimselerdir. Onlar için kıyamet günü hiçbir yardımcı da bulunmaz. Resulüm, kendilerine kitaptan bir nasip verilen Yahudileri görmedin mi? Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, sonra içlerinden bir grup haktan yüz çevirerek dönüp gidiyor. Şüphesiz bunun sebebi onların sayılı birkaç gün dışında bize asla ateş dokunmayacaktır. Oradan çıkıp cennete gideceğiz demelerindendir. Böylece dinleri hakkında Allah'a iftira ederek uydurdukları şeyler kendilerini aldatmıştır. Peki gelmesi konusunda şüphe edilmeyen bir günde onları huzurumuzda topladığımız ve hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığı şeyler tas tamam ödendiği zaman Onların halleri nice olur. Resulüm, de ki, mülkün maliki, gerçek sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edip yüceltir, dilediğini de zelil edip alçaltırsın. Her türlü hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin, Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutansın. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikelerden korunmak için böyle görünmeniz başkadır. Bununla beraber Allah sizi kendisine karşı gelmekten sakındırır. Çünkü dönüş ancak Allah'adır. De ki, göğüslerinizde olanı gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi ve yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye kadirdir kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Herkesin hayır olarak yaptıklarını da, kötülük olarak yaptıklarını da karşısında hazır bulduğu günde, insan o işlediği kötülükleriyle kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını ister. Allah sizi kendisine karşı gelmekten sakındırır ve Allah kullarına karşı çok rauh, çok şefkatlidir. Resulüm, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret etsin. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Buna rağmen, onlar yine de yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. Onlar birbirinden türeyen nesillerdi. Bu bakımdan onlar hakkında cahilce konuşup yanlış söz söylemeyin. Allah semidir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Hani İmran'ın hanımı şöyle demişti, Rabbim, karnımdaki doğacak çocuğumu hür olarak sadece sana abd olması ve yolunda hizmet etmesi için sana adadım. Bu adamı benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semiyasin, alimsin. Her şeyi, herkesi işiten ve bilensin. Nihayet onu doğurunca, Rabbim ben bir kız doğurdum dedi ve bundan dolayı mahzun oldu. Oysa Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Devamında dedi ki, erkek kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytanın şerrinden senin himayene bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi, o kız çocuğunu adak olarak güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir bitki, bir çiçek gibi yetiştirdi. Onun akrabası olan Zekeriya'yı da ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya, mabede her girişinde onun yanında bir rızık bulur ve ''Ey Meryem, bu sana nereden geldi?'' derdi. O da ''Bu Allah katındandır.'' ''Şüphesiz ki Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.'' derdi. İşte orada Zekeriya Rabbine dua etti. ''Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz ki sen Semir, isminle duayı işitensin.'' dedi. Zekeriya bu hal üzere mabette namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler. Doğrusu Allah sana, Allah'tan gelen bir kelime olan İsa'yı tasdik edici, insanlar arasında seçkin bir yere sahip olacak efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir nebi olarak Yahya'yı müjdeliyor. Zekeriya, Rabbim dedi, Bana ihtiyarlık gelip çatmışken, hanımım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olur? Melekler dedi ki, Öyledir ama Allah dilediğini yapar. Zekeriya Rabbim dedi. Çocuğum olacağına dair bana bir işaret ver. Melekler, sana işaret, sapasağlam olduğun halde işaretleşme dışında üç gün üç gece insanlarla konuşamamandır. Ayrıca Rabbini çokça zikret ve akşam sabah onu tesbih et dedi. Hani bir zaman da melekler Meryem'e şöyle demişlerdi: Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni tüm alemlerdeki kadınlara üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbine gönülden itaat et. Acziyetini bilerek secdeye kapan ve ruku edenlerle beraber ruku edip Allah'ın hükmü karşısında boyun bük. Rasulüm, işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye Kur'a çekmek için kalemlerini suya atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar bu yüzden çekişirken de sen onların yanında değildin. Hani bir zaman da melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelime olan bir çocukla müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada da, ahirette de itibarlı, şerefli ve Allah'a yakın olanlardandır. O, hem beşikte hem de yetişkin çağında insanlarla konuşacak ve salihlerden olacaktır. Meryem dedi ki, Rabbim, bana bir insan dokunmadığı halde benim nasıl çocuğum olur? Melekler dedi ki, öyledir. Ama Allah dilediğini yaratır. O bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da hemen olu verir. Melekler İsa ile ilgili sözlerine devam ederek Allah onak kitabı hakikatin bilgisini, hikmeti Allah'ın muradını, önceden Musa'ya verilen Tevrat'ı ve ona indirilecek olan İncil'i öğretecek. Ve o, İsrailoğullarına bir Rasul olarak şöyle diyecek. Şüphesiz ben size Rabbinizden bir ayet, mucize ve delil ile geldim. Doğrusu ben size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar ve ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen bir kuş verir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzam hastalığına yakalanmış teni alacalıyı iyileştirir, ölüleri de diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer mümin kimseler iseniz şüphesiz bunda sizin için bir ayet, ibret ve delil vardır. Ve ben, benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmak için gönderildim. Ve size Rabbinizden bir ayet, mucize ve delil ile geldim. O halde Allah'a karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bana itaat edin. Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona abd olup kulluk edin. İşte bu sırat-ı Allah'a dost doğru varan yoldur. İsa onlardaki küfrü sezince, Allah'a varan yolda benim yardımcılarım kimlerdir? dedi. Havariler, biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ve şahit ol ki biz şüphesiz Müslümanlarız dediler. Havariler, Rabbimiz biz senin indirdiğin vahyine iman ettik ve Resulüne tabi olduk. Artık bizi vahyini ve Resulünü tanıyan şahitlerle beraber yaz dediler. Ama Yahudiler İsa'ya tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını alt üst edecek bir tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hani Allah o zaman şöyle buyurmuştu, Ey İsa, muhakkak ki ben seni vefat ettireceğim, seni kendime yükselteceğim, seni kafirlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hüküm vereceğim. Kafirlere gelince onları dünyada da ahirette de şiddetli bir azapla cezalandıracağım ve onların yardımcıları da olmayacaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah, kafir olup nefsine zulmeden zalimleri asla sevmez. Resulüm, işte bu anlatılanları biz sana ayetlerden ve hikmet dolu zikr olan bu Kur'an'dan okuyoruz. Şüphesiz ki Allah katında babasız yaratılış bakımından İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah onu da babası olmadan bir topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da hemen verdi. Resulüm, hak sadece Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Artık sana İsa hakkındaki bu ilim geldikten sonra kim seninle onun hakkında tartışmaya girişirse onlara de ki eğer iddianızda sadık kimseler iseniz, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de, siz de toplanalım, sonra da gönülden dua edelim de, Allah'ın lanetinin yalan söyleyenler üzerine olmasını dileyelim. Şüphesiz İsa hakkında anlatılan bu olaylar hakikatin ta kendisidir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, elbette O, azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. Eğer yine yüz çevirirlerse, şüphesiz ki Allah, fesat çıkaranları en iyi bilendir. Resulüm, deki, ki, ey ehli kitap, bizimle sizin aranızda ortak bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına abd olup kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi şirk koşmayalım ve Allah'tan başka alimlerimizi ve birbirimizi Rabler edinmeyelim. Onların sözünü Allah'ın ayetlerinin önüne koymayalım. Buna rağmen onlar yine de yüz çevirirlerse, Onlara deyin ki, şahit olun, biz kendimizi Allah'a teslim etmiş Müslümanlarız. Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? İşte siz böyle kimselersiniz. Hadi biraz bilgi sahibi olduğunuz şey olan Musa ve İsa hakkında tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah her şeyi bilir. Sizse bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat o Allah'a teslim olmuş ve Hakk'a yönelmiş Hanif bir Müslümandı müşriklerden de değildi. Şüphesiz ki İbrahim'e en yakın olan insanlar elbette ona tabi olanlarla bu Nebi Muhammed ve ona iman edenlerdir. Allah da müminlerin velisi, dostu ve yardımcısıdır. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi arzuladılar. Oysa onlar sadece kendilerini dalalete düşürürler de bunun farkında değildirler. Ey ehli kitap! Hakikati görüp bildiğiniz ve buna şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Niçin hakkı bildiğiniz halde hakkı batılla örtmeye çalışıyor ve hakkı gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Muhammed'e iman edenlere indirilmiş olan Kur'an'a, günün başlangıcında sabahleyin görünüşte iman edin, günün sonunda akşamleyin de onu inkar edin. Belki onlar size bakarak böylece dinlerinden dönerler. Bir de onlar dediler ki, sizin dininize tabi olanlardan başkalarına inanıp güvenmeyin. Resulüm de ki, Gerçek hidayet, Allah'ın hidayetidir. Birine, size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz. De ki, lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vahsidir, alimdir. İlmi ve rahmetiyle her şeyi ve herkesi kuşatan ve bilendir. O, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yığınla mal emanet etsen, onu sana noksansız iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dindar emanet etsen, tepesine dikilip durmazsan, onu sana iade etmez.'' Bu da onların, ümmilere, ehli kitap olmayan insanlara karşı yaptıklarımızdan dolayı bize vebal ve günah yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar Allah hakkında bile bile yalan uydurup ona iftira ederek yalan söylüyorlar. Hayır, hakikat onların dediği gibi değil. Her kim... Allah'a verdiği abd olma sözünü yerine getirir ve takva sahibi olursa bilsin ki Allah da muttakileri O'na karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları sever. Şüphesiz ki Allah'a verdikleri O'na abd olacaklarına dair sözü dünya malı gibi az bir pahaya satanlar var ya işte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak, ne onlara bakacak ve ne de onların günahlarını mağfiret edip onları temize çıkaracaktır. Orada onlar için elen verici, iç yakan bir azap vardır. Yine ehli kitap olanlardan öyle bir grup vardır ki, kitaptan olmadığı halde, söylediklerini kitaptan sanasınız diye Dillerini kitapla eğip büker, sözlerini Allah'ın vahiymiş gibi göstermek için dillerini eğip bükerek onları kitabın sözlerine benzetmeye çalışırlar. Ve o söyledikleri Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar Allah hakkında bile bile yalan uydurup ona iftira ederek yalan söylüyorlar. Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve nübüvvet verdiği kimsenin sonradan kalkıp insanlara Allah'tan başka bir de bana abd olun demesi olacak şey değildir. Aksine o ancak şöyle der. Öğrenip öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap uyarınca Rabbaniler yalnız Allah'a ihlasla abd olan kullar olun ve size melekleri ve nebileri Rabler edinin diye de emretmez. Siz Allah'a teslim olmuş Müslümanlar olduktan sonra, o size hiç kafirliği emreder mi? Hani Allah nebilerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra, yanınızdakini tasdik edici bir Rasul geldiğinde, ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye Sağlam bir söz almış, ''Bunu ikrar edip kabul ettiniz ve bu ağır ahdimi yüklendiniz mi?'' buyurmuştu. Onlar da, ikrar edip kabul ettik.'' demişlerdi. Bunun üzerine Allah da, ''O halde şahit olun. Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım.'' buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim hidayetten dönerse, işte onlar, Fasıkların ta kendileridir. Göklerde ve yerde olanların hepsi ister istemez ona teslim olduğu ve her şey hesap vermek için onun huzuruna döndürüleceği halde onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Resulüm de ki biz Allah'a ve bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak, Yakup,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 bilsin ki o din ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İman ettikten, kendilerine gelen Resulün hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bunları inkar eden bir kalme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah kendi nefislerine ve başkalarına zulmeden zalim kalmi hidayete erdirmez. İşte onların kıyamet günü cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Onlar bu lanetin içinde ebedi olarak kalırlar. Artık o azap onlardan ne hafifletilir ne de onlara göz açtırılır. Ancak bundan sonra tövbe edip nefsini ıslah edenler müstesnadır. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri onlardan asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar, asıl dalalette olanlardır. Şüphesiz ki Allah'ı ve Resulü'nü inkar edip kafir olarak ölenler, dünya dolusu altını dünyadayken infak ederek fidye vermiş olsalar dahi, hiçbirinden bu fidyeleri kabul edilmeyecektir. Onlar için kıyamet günü elem verici, iç yakan bir azap vardır ve onlar için hiçbir yardımcı da yoktur.